Herkese merhabalar. Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Yel Takım. Bir süredir bildiğiniz gibi Herkes için mimarlığın 10. senesi vesilesiyle konuya özel programlar yapıyoruz. Herkes için mimarlıkta daha önce ilişkilenmiş, projelerinde yaranmış, desteklemiş alanında uzman kişilerde söyleşiler yapıp 10. yılımızı daha kutlamaya başladık. Bu arada küçük bir not. Herkes için mimarlık geçtiğimiz hafta ulusal mimarlık ödüllerinde mimarlığa katkı jüri özel ödülünü aldı. Onunla ilgili de önümüzdeki günlerde başka bir program yapacağız. Bugün ise aslında kuruluşundan beri herkes için mimarlığın destekçilerinden biri olan Sosyolog Pelintan'la beraberiz. Pelin ten, Batman Güzel Sanatlar Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Bir yandan Lisbon Mimarlık Müzesi'nin küratörü. Bununla beraber dinleyicilerimizden tanıyanlar vardır, bilenler vardır. Birinci İstanbul Tasarım Biennial'in Adopresi sergisinin küratörüydü. Mimarlık ve sanat alanında üretimlerini farklı mecralarda gerçekleştirmek ve son olarak da aslında şeyden de bahsetmek lazım Almanya'da uzun süredir bir gelenek olan internasyonel uluslararası mimarlık sergisi adı altında olan ve 10 senede bir gerçekleşen bir serinin Stuttgart'taki 2020, 2027 olan serinin de boardunda yer alıyor Pelin'le bugün aslında mimarlık sosyolojisi, mimar, sosyal mimarlık, kolektiflik ve mimarlık hakkında konuşacağız. Ee, hoş geldin Pelin. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Ee, Teklifimizi kabul ettiğin için ve bizimle olduğun için. Ee, ben seni anlattım ama belki senin de eklemek istediğin şeyle olur mimarlık bağlamında. Ondan sonra da belki bu mimarlık veya mimarlar neden sosyal işlerle uğraşıyor konusunu beraber konuşuruz. Ee, öncelikle e, davet için teşekkür ediyorum herkese, mimarlara. Ee, ayrıca da ödül için tebrik ediyorum sizi. Ee, şimdi e, ödül aynı zamanda bu mimarlık ve sosyoloji ilişkisi nasıl ben böyle bir şeye e, 2000 baş, yılın başlarında başladım. Ee, çok ilginç bir tesadüf biliyorsunuz. Ee, ödül size merkez için mimarlı aynı zamanda Yıldız Sey Hoca'ya da verildi değil mi? Ve evet. Yıldız Sey Hoca ile çalıştım ve Yıldız Hoca da benim e, sosyoloji ile mimarlık ilişkisini kurmamda çok böyle beni e, sevk eden bir hocadır. Yani beni uyandıran bir hocadır. Onu da anmak isterim ah. burada hani e, şey yapmak isterim. E, e, ve... E, Şimdi şöyle 2000'li yıllarda çok böyle sosyoloji ve mekan ilişkisi ya da sosyoloji ve tasarım mimarlık konuşulan bir konu değildi. Hatta mimarlık sosyoloji dediğimde çok böyle garip bakılıyordu bana 2001-2002 yıllarında demin söylediğim gibi bir yıldız hoca şey yapmıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ben araştırma görevlisiyken hoca bana dersleri, mimarlık dersleri alıyordum master doktora programında. Hoca beni çok şey yapmıştı Pelin. Bak bu konuya eğil çok önemli hani gibilerinden. Bu sırada tabii ki benim iş arkadaşlarımın çok etkisi oldu bende. O birlikte beraber çalışmamız. Beni de çok bilgi... Mimarlık konusunda daha çok bilgilenmeye başladım. açan Dündar Alp arkadaşım mimar. Hayriye Sözen gibi. Aslı Kıyak İngin gibi mimar arkadaşlarım. Yani hem mimarlıktaki formu problemetize, sorunsallaştıran ve bunun toplumsal ölçekte tartışan mekanı bir toplum ölçeği içerisinde ortaya koymaya çalışan hem tasarımsal anlamda hem kuramsal anlamda kafa yoran insanlar onların bende çok etkisi oldu düşüncelerimin ve araştırmalarımı geliştirmemde yani beni çok ileriye taşıdı diyebilirim bir, bir önemli şey de çok popüler bir konu hani mimarlık ve sosyoloji ilişkisi dediğimizde hemen aklımıza işte Michel Foucault geliyor öyle lisans ve masterlarda çok popüler bir çok popüler bir düşünür 90 sonlarında özellikle sosyoloji alanında da sosyoloji disiplini çok popülerdi daha sonra mimarlıkta da çok popüler oldu da bizi çok ilgilendiriyor çünkü mekan dediğimiz şey sokak ölçeğinde olsun eve ölçeğinde olsun koridor ölçeğinde olsun hep böyle toplumsal normlarımızı düzenleyen e, e, bir şey, e, bir olgu. E, bu anlamda da e, sosyoloji bilimiyle, sosyoloji kuramıyla ve tartışılan konularla işte FUKO'daki denetim ya da Delüz'deki denetim, kontrol, biyopolitik gibi kavramlar e, bizim tasarımı tartışmamızda gündelik hayatımızı, bedenimizi ve düşüncelerimizi yönlendiren Mekanı nasıl üretildiğini tartışma ilişkisini kurmada çok önemli. Ee, şimdi bu zaten mimarlar açısından da çok popüler bir konu ve bizim böyle hani sürekli yıllardır üzerinde ok tekrar okuyarak, tekrar okuyarak. Hatır geçen hatırladığım bir yazıma denk geldim. 2003 yılında yazmışım. Tarlabaşı üzerine. Ee, Agamben'in istisna kavramı, e endişe, korku ve mahalle kavramı üzerine böyle bir, me bir metin yazmışım. O zaman 2001'de Agamben'in istisna hali yeni çıkmıştı Türkçe'si. 2001 yılı neredeyse 20 sene oldu ve şimdi hani inanılmaz popüler oldu istisna hali. Ve yine bu işte eşik mekanlar, kısıtlı mekanlar nasıl tanımlarız? Bu konular tabii ki mimarlık mekan sosyolojisi dediğimiz alanda da çok önemli. Böyle bir böyle bir konu var mı sosyolojide? Aslında yok. Yani sosyolojide her zaman Kurum sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, toplumsal e, cinsiyet, aile sosyolojisi bunlar çok popüler evet. konularda, popüler çalışma alanlarıdır. Hatta kendi başlarına ana bilim dalları vardır yani bu bölümler. Ama mimarlık ve mekan sosyolojisi özellikle Henry Lefebvre'nin tekrar okunması, e, Michel Foucault'un tekrar mekan üzerinden kendisi de çok heterotopya ve mimarlık merkezi gibi e, angajmanları olduğu için 70'li yıllarda Hani gerçekten de e, bir paralel tartışmalar ve e, e, bilgi üretimi var. Bu tabii ki çok önemli. Birincisi bu, ikincisi bizim hani mimarlık sosyolojisi dediğimizde doğrudan aksiyon, eylem içinde olmak. Yani bunun içine neler giriyor? Katılımcılık, e, bir e, kullanıcının tasarım sürecinde katılımcı olması ve tasarımcı ile kullanıcı arasındaki hiyerarşinin ve bu 20. Yüzyıl başının yani ne kadar, orta yarısına kadar çok konulmuş olan mimar, tasarımcı her şeyi bilir. İnsan ve mekanı, insana göre mekanı, evi işte onlar tasarlar. Belli bir standart var. Ve bu standartta herkes, mekansal standartta ölçülere bütün her türlü insan uyacak ve Yaşam standartını da ona göre koruyacak gibi hala da bizim de işte 45 metrekarelik en az yaşadığımız e, apartman dairelerinde bu standartlaşma hala devam ediyor. Ve bu hiyerarşi nasıl bozulabilir? Yani nasıl e, kullanıcı, e, mimar ya da tasarımcıyla e, eş değer, eş güdümlü bir süreç içerisinde e, nasıl daha farklı, e, kartezyen odaklı olmayan, determinist olmayan, Potans, tasarımın potansiyellerine de açık sadece insan yaşamının potansiyelleri değil in, tasarımın kendi iç ontolojik potansiyellerine de açık bir tasarım nasıl mekan nasıl oluşturabilir bu bir tartışma konusu bu çok tartışıldı geçen bir kitap okuyorum ee, okumuyorum daha doğrusu kitabı yeniden basıyoruz e, Utamete ile birlikte İstanbul yayınlayalım bu seneki kuratürü e, şu anda 94 yaşında olan Amerikalı mi mimar, kadın mimar Mary Otis Stevenson The Communist City e, Komünist Kent e, 1964'te yazılmış ve tekrar Giancarlo De Carlo'nun İtalyan mimar Giancarlo De Carlo'nun ön sözüyle yayınladığı, bastığı bir kitap Mary Otis Stevens mimar tasarımcı aynı zamanda bir yayın evi varmış iPress diye 1960'larda ee, ve kendisiyle yaptığımız röportajlarla birlikte e, kitap tekrar e, basıyoruz. Yani birkaç hafta sonra e, yayınlanmış olacak kitap. Mesela bu The Communist City kitabını tekrar ön söz yazıyordum ve tekrar okumam gerekiyordu. E, orada da tasarımcılar yani yedi mimar tarafından yazılmış bir kitap nasıl e, yaşanılır, e, toplumsal bir kent tasarlayabiliriz? Yaşam alanları nasıl ortaklaşa olabilir? E, acil olan gündelik çocuklarla ilgili, sağlıkla ilgili, halk sağlığıyla ilgili ihtiyaçlar nasıl eşit düzeyde sağlanabilir? Bir kent buna nasıl yardım edebilir, nasıl destek olabilir? Gibi e, bir kitap yazmışlar ve ya sanki kitabı şu anda yazılmış gibi okudum. E, bunun e, ve Giancarlo'nun ön sözünde, Kendisi biliyorsunuz çok katılımcılık üzerine 1970'lerde yazmış bir insan. Deneyimle deneyimlemiş de yani tasarım mı katılımcı süreçlerle nasıl yapabiliriz diye deneyimlemiş birisi. O anlamda hiç eskimeyen bir konu ve baki sorunları da baki bir konu. Özür dilerim. Üçüncü bir konuda tabii ki mimarlığın bir hani agency bir aracı olarak cinsin Türkçesi nasıl çeviriyorduk acaba? Ben işte Aracı şey diye söylüyorum. Aracı moderatör Aracı olarak moderatör. E, bir sosyal aktör olması Hı. eylem içerisinde bulunması e, sadece görevinin bir tasarım üretmek değil ama tasarım dili üzerinden konuşarak toplumsallığı üretmek olmalı. Tabii bu toplumsallık da hani biraz dikkatli olmak gerekiyor. 60-70'lerdeki gibi gelişmeci politikalara hizmet eden teknokratik bir şey olmaması lazım. Teknokratik bir tasarım fikriyle yürümemesi lazım. Yani 1980'leri düşündüğümüzde Buckminster Fuller gibi ya da Doksiadis gibi e, mimarlar biliyorsun Birleşmiş Milletler'e danışmanlık yapıp birçok kentin kent planlamasını üstten hani çizmiş ama toplumu düşünerek hani çizmiş. E, Kor Bizey'e de burada örnek verebiliriz Yüzyılbaşı. Tabii ki bu tür şeyleri de, şey yapmamak lazım. E, bu tür örnek yani, pozisyonlandırmaya dikkat etmek gerekiyor. Şeyden bahsettin ibadan Bilmiyorum ondan örnek vermem ister misin? Bir de ondan da bir örnek verin sonra ben de üzerine bir şey ekleyeceğim. tamam. Şimdi IBA e, Almanların e, uzun yıllardır düzenlediği eee International Bauausstellung Bau e, Ausstellung sergi demek. Bau bina bina işte inşa demek. E, bu e, sergi e, şöyle oluyor. E, bir uzun bir süreçte bazı kentsel mekanlar seçiliyor. Mahalle öl ölçeğinde veya bina ölçeğinde. Ve bunlar gerçekleştiriliyor ve sergisi oluyor ve bu gerçekleştirme uzun bir süreç sürüyor süre, süreçe tabi. Şimdi 2027'de Stuttgart valiliği ve bölgesinin Stuttgart'ın olduğu bölge bu İBA 2027'yi yapıyorlar. Ben de mütevelli heyetine davet edildim yaklaşık tek mimar olmayan benim e, sosyolog o, o, diğer herkes mimar, Alman mimarlar e, ve burada da yine e, galiba 20-30 25-30 kadar bir projemiz var şimdi hatırlayamadım, bu projeler değişik ölçekte, endüstriyel bir e, kullanımı eskimiş, endüstriyel bir mahallenin yeniden canlandırılması e, endüstriyel e, bir e, toplu konutun tekrar co-housing ortak e, yaşam alanına dönüştürülmesi. E, kamusal bir alanın e, etkinleştirilmesi gibi e, yerler ve o yerlerin yaşayanlarıyla, belediyeyle belediye ile birlikte İba'nın katılımcı süreçlerle sürdürdüğü ve bizim 6 ayda 4 ayda bir hatta altı ayda değil, 4 ayda bir e, değerlendirerek e, fikirlerimizi belirterek yürütülen bir proje. Yani dört ayda bir fiziki olarak oraya gidip kontrol ediyoruz. Hı -hı. Ve 2027'ye kadar bitecek. Bu projelerin çoğu ve sergilenecekler. Hani proje bu ama yine tartışmalarda e, kamu kamusal nedir? Kamu kimdir? Halk kimdir? Kullanıcı kimdir? Belediyenin rolü. E, e, göçmenlerden oluşmuş bir halktan bahsediyoruz. Yani heterojen bir Hı -hı. halktan bahsediyoruz. Bu heterojen halk içerisinde e, mahrem alan, kamusal alam kullanımı ve tasarımı neye tekabül ediyor? Bu sorular hep devam ediyor e, gerçekten. Tabii. Bakın. Belki İBA ile ilgili de dinleyicilerimizden bilenler vardır. İBA Bergin, İBA'nın aslında en ünlü projelerinde 79-87 arasında evet. olan günümüzün e, star mimarlarının çoğunun böyle binalar inşa ettiği bir dönemdi. Ben aslında tam da bu bir önceki bahsettiğim 60'lar 70'lerdeki hani toplumcu yaklaşımla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi yani o zamanlar daha böyle tepeden yaklaşımlardan gelişmeci pratikleri olan bir şey var. Sanki bu son yıllarda hani biraz da herkes için mimarlığın pratiğinin içerisinden de bakarak bunu söylüyorum. Mekanların veya şehirlerin müşterekleşmesi de mimarlık pratiğinin de bir müşterek bir eyleme dönüşmesinden de bahsedebiliriz. Yani bu yani Kolektif hareketler çünkü son geçtiğimiz yıllara daha da aslında görünür olmaya başladı. Özellikle mimarlık pratiği içerisinde ya da tasarım pratiği içerisinde. Şimdi bunun iki, iki nedeni var e, bence. E, birkaç kere de yazmıştım bununla ilgili. E, çünkü... E, Japonya'da Japonya'daki mimarlar, Orta Doğu'daki mimarlar, Atina'daki mimarlar, Berlin'deki mimarlar, New York'taki mimarlar. Şimdi başka e, kent ve ülke koşulları var. Fakat çok ilginçtir ki mimarlık mesleğinde çok fazla bir farklaşma ben pek göremiyorum. Hep böyle şey sorunlar baki. Hem eğitiminin, mimarlık eğitiminin. Ee, toplumsallık bağlamında, toplumsal bilgi üretme bağlamında hem de e, mimarların kendi mesleki rolleri ve sorgulamaları bağlamında. Galiba bununla ilgili iki şey var. Birincisi 2008'deki ekonomik kriz, dünyayı etkilemesi e, mimarların e, yani bir ofis pratiğini yürütmede e, hem istediği mimarlığı yapacak hem istediği müşteriyi bulacak. Hem bundan para kazanacak. Yani biraz zor. <gülüyor> Hiçbir yerde yok artık böyle bir olay. Hiçbir yerde göremiyorum. Şimdi benim bir ilginç bir yaptığım röportaj vardı. Bir Japon mimarlık ofisiyle Kyoto'da. Hatta Domus dergisinde yayınlandı. İnternetten online bulabilirsiniz. Bir kriz olduktan sonra 2008 ekonomik kriz. Tokyo'dan Kyoto'ya taşınıyorlar. Ofislerini kapatıyorlar. Ee, özellikle bu küçük ara ofisleri etkiledi o kriz. Ee, Berlin'de de aynı şey oldu ve herkes bir araştırma mimarlığına geçti. Araştırma mimarlığı ya da e, halkla birlikte bir mahallede e, onarma mimarlığı diyebileceğim, destek mimarlığı diyebileceğim. E, İnsan İnsanların yaşam alanlarına dokunan, onlarla ortak iyileştirmeler yapan, bir yandan da kendi özel araştırmasını yapan, ee, e, bu çok e, doğrudan yani piyasada iş yoksa e, mimar e, kendi pratiğindeki başka bilgi üretme ve e, etkinlik eylem pratiklerini araştırmaya başlıyor, bakmaya başlıyor. Bu iyi bir şey kötü bir şey. Yani iyi bir şey demek şu mimarlığın bilgi alanı genişliyor, sadece bir inşa eylemi olmadığını. Sadece inşa yapan bir meslek olmadığını gösteriyor. İkincisi de e, bize mekana dair e, daha somut, fiziksel dünyaya dair gerçekçi bir e, empirik e, dünya açıyor önümüze. Yani soyut bir ortamdan çıkıp önümüzdeki plana, programa, eve bakıyoruz. Bu insan nasıl yaşayacak? Yani bu insan çadırda mı yaşayacak e, mülteci kampında? Konteynerde mi yaşayacak? Ya bu adam sokakta yaşıyor. Nerede yaşayacak bu adam gibi? Ya... Gerçekten bizim gerçekliğin hani global ya da real gerçekliği bizim yüzümüze çarpan doğrudan bazı meselelerle uğraşmasını sağlıyor. Çok ilginçtir. Geçen gün Batman Mimarlar Odası'nın toplantısındaydım. Orada bir kent komisyonu kurulmuş. Dediler ki başkan, eş başkan Özlem Hanım, hocam dediler iş yok, para kazanamıyoruz. Bari komisyon kuralım, kendi kendimize okumalar yapalım, kendimizi geliştirelim. <gülüyor> yani e, şimdi iyi tarafı da bu. Yani mimarlar da e, beraber hani, bu tür olanakları... ...ya başka türlü... ...ya tamam bu ofis şeyi gibi o e, muhafazakar, mimar sadece tasarımcı yapardır, e, sadece inşa eder gibi... ...sadece bu tür bir pratikten e, ayrılıyor. E, bir bu. İkincisi de... E, Eğitimde mimarlık bilgisinin dönüşü olması, yani mühendislik altında tanımlanan 20. yüzyılın başında bir meslek mesleki bilginin artık böyle antropolojik, sosyolojik, sağlık, sanat, biyoloji, yani başka türlü disiplinlerle yan yana gelip onlarla değişik bilgiler üretiyor olma kapasitesinin artması ve bunun eğitimde de görmeye başlamamız ve eğitimin dönüşmesi. Eğitimi dönüştüğü zaman da tabii ki mezun olacak bir mimarlık öğrencisi bana gelip diyor ki... ...ben mezun olup bir ofisi açmak istemiyorum, ve araştırmacı olmak istiyorum diyor mesela. Ya da bir mülteci kampında çalışmak istiyorum diyor. E, bu tür böyle değişik taleplerle geliyor ama mimarlık yapma, yapacağım diyor. Yani mimarlık yapacağım başka bir şey yapacağım diyor yani. Burada çok ilginç, mesle mesleğin şeyi değişiyor... Hmm. Mesleğin kanımı değişmeye, çoğalmaya başlıyor. Evet. Bu da iyi bir şey yani diye düşünüyorum ben. Şey gibi işte yani daha önceki, yani benim kendi aldığım mimarlık eğitimimde de öyle de. Biz okurken biz sanki çıkacağız hepimiz böyle mimar, yani çizen, tasarlayan memur olacakmışız dedikken. Şimdi eğitim de bir anlamda o değişip aslında o aracı rolün daha fazla... E tanınmasını da sağlıyor yani başka olasılıkların olduğunu söylüyor bu da aslında birazdan da hani bizim dernek içerisinde biliyorsun öğrencilerle atölyeler yaparak vesaire yaparak aslında alternatif yolları gösterip hani başka türlü mimarlıkların nasıl mümkün olduğunu genelde onu anlatmaya çalışıyoruz aslında atölyelerimizde kurduğumuz ilişkilerle aslında bir örnek verebilirim Tabii. herkes için mimarlıktan birkaç üyeyle birlikte ee, 2019'da Antep Mimarlar Odası'nın davetiyle e, 1 Mayıs'ta bir etkinlik yapmamız yapmam istendi ve e, herkes için mimarlıktan birkaç ile birlikte e, Mardin'den e, ve değişik yerlerden öğrencilerle e, Antep'teki mimarlık öğrencileriyle e, müşterekleşme e, ve emek üzerine yani müşterekleşme mekanları ve emek üzerine diye bir bir iki günlük şart atölye şart seminer şart gibi bir şey yaptık hı hı. Antep üzerinde ee, mesela burada da e, aslında hem farklı e, insanlarla işbirliği yapıyorsunuz e, yani herkes için mimarlıdan insanlar ben derneği, şey oda ve mülteci derneği var 40 e, ayak e, e, göç göç merk kültü merkezi Orada da çalıştık, onlarla da e, işbirliği yaptık. Bu iki gibi boyunca çok farklı aktörlerle birlikte çalıştık ve e, tasarım önerileri üretildi. E, emek, dayanışma, e, mülteciler üzerinden ya da kentte yaşayan kadınlar üzerinden çok güzel örnekler geldi. E, bu tür e, atölyeleri hani öğrencilere çok yararlı oldu düşünüyorum çünkü hep öğrenciler 3-4 sene sonra yani 2-3 sene sonra bile geri döndüler bana sürekli ne kadar hani vizyon açıcı olduğu ve kendilerini ne kadar etkilediğiyle ilgili e, o yüzden çok önemli Öyle. E, yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyor kısa <gülüyor> program o kadar çok şeyimiz yok ama bence genel olarak e, yani mimarlık sosyolojisi ve mimarın sosyal aktörü olma meselesine dair e, bayağı değindik ve özellikle son dönemde şey konusunda çok haklısın mimarlığın artık bir araştırma aracı ol. yani mimarlık içerisinden aslında araçları kullanarak nasıl araştırma yapabiliriz sorusu gittikçe daha geçerli olmaya başlıyor. Bizim de uzun senelerde aslında dernekle hep dediğimiz şey o. ya Biz mimarlığı kullanarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani mimarların başka hani, o yüzden hani herkesle konuşmaya çalışıyoruz ya da başka türlü olanaklarını diyoruz. Böyle tam kapatmadan önce son olarak söylemek istediğim birkaç bir şey daha varsa bir iki dakikamız daha evet, var. Evet. Şöyle yani son söylediğinle ilgili e, mimar araştırma mimarlığı hani sadece şunu dikkat etmek gerekiyor. Çok da fetişleştirmemek lazım araştırmayı. E, o konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü e, yurt dışında da böyle tartışmalar oluyor mimarlık alanında. Hani bu tür bir araştırma mimarlığının da e, sergiler için sadece bir bir e, üretim olduğu, yani sergi yapma Hı -hı. şekli için. E, gerçekten bu araştırma mimarlığı hani neye tekabül ediyor? insanların kişisel gündelik hayatlarında, toplumun gündelik hayatında bir bir empirik ciddi bir bilgi sunuyor mu ve katkısı ne oluyor? Yani onu birazcık da dikkat etmek, çok fetişleştirmemek gerekiyor. O anlamda bir de işte sol söyleyeceğim kolektivite ve dayanışmanın çok önemli olduğu. Yani buna ilgili birçok Atina'da, Filistin'de. Yani daha çok benim çalıştığım yerlerde Hong Kong'da e, çok değişik tasarım ve mimarlık inisiyatifleri var kolektifleri ve doğrudan hani toplumsal dönüşüm içerisinde yer alan aktörler e, doğrudan e, insanlara e, e, iletişim içinde ve üretim içinde olan toplumla gruplar e, bu anlamda da e, bu dayanışma ve kolektivitenin eylemlilik için çok önemli olduğunu, müşterek mekanlar öğretmene çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de, ben de son olarak şey diyeyim bu ile alakalı. Zaten dinleyicilerimizle senin metinlerini de paylaşacağız. Daha önce Arademento'da Boğaçan Dündar Alp'in dosyası için yazdığı Mimar Sosyası'na girişti. Orada Cihan Karla Dikarlı'nın işte eylem içinde katılımcılık aslında. Araştırma yapmak evet. sadece değil, eyleme geçmek de gerekli Aynen. deyip programı böyle kapatalım. Çok teşekkürler. Pelin. Ben teşekkür Zaten ediyorum. Için... Sağ olun. Tekrar tebrikler. Ee, teşekkürler. Herkes için mimarlığın 10. yıl programlarının bir tanesinin daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Pelinza'nın bahsettiği metinlerin ve diğer şeylerin linklerini de program paylaşırken bulabilirsiniz. İyi günler.